9. Özellik Arap Yarımadası'nda Yahudi varlığının sona erdirilmesi Hayber gazvesi Allahu Teala'nın Fetih Suresinde müminlere vaat ettiklerinden biri de Aziz ve Celil olan Allah'ın Ey Muhammed! And olsun ki Allah ağacın altında sana biat eden müminlerden razı olmuş, Gönüllerinde olanı bilmiş ve onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Allah aziz ve hakim olandır, kavlidir. Hayber gazvesi hakkında yazılanların en kapsamlı ve güvenilir olanı, El-Mubarek Furi'nin özetini burada sunmaya çalışacağız. Hayber, Medine'nin kuzey cihetinde, Medine'ye 60 veya 80 mil uzaklıkta, Sağlam kaleleri ve ekili alanları olan büyük bir şehirdi. Şimdi havası biraz bozulmuş olan bir köy olarak kalmıştır. Hayber gazvesinin sebebi Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye sulhundan sonra kendilerine karşı olan en kuvvetli üç büyük cenahtan tam olarak emin olunca geri kalan iki cenahı Yahudiler ve Necid kabileleri hesaba çekmek istedi ki bölgede tam olarak huzur, barış ve güvenlik sağlansın. Müslümanlar da aralıksız devam ede gelen kanlı savaşlardan fırsat bularak Allahü Teala'nın Risalesini tebliğ ve ona davet edebilsinler. Hayber, Müslümanlara karşı her türlü oyun ve entrikaların çevrildiği, askeri kışkırtmaların ve savaşa teşviklerin yapıldığı bir merkez haline gelmişti. Bu yüzden Müslümanların dikkatlerini yönetmeleri gereken bir yerdi. Hayber'in bu özelliklerinin yanı sıra şunları da unutmamalıyız. Ahzabı Müslümanlara karşı harekete geçiren, Beni Kurayza'yı ihanet ve kalleşliğe sürükleyen, sonra da münafıklarla Gatafan ve diğer Arap Bedevileriyle bağlantıya geçip onları Müslümanlara karşı kışkırtan Hayber ahalisiydi. Savaşları onlar hazırlıyorlardı. Bu icraatlarıyla Müslümanları çok büyük tehlikelere sokmuşlar Hatta Resulullah Aleyhisselam'a suikast bile tertiplemişlerdi. Bu sebepten Müslümanlar peş peşe birkaç özel tim göndererek Selam İbni Ebi Hukayk ve Useyr İbni Rezzam gibi entrikacıların başlarını yok etmek zorunda kalmışlardı. Fakat Yahudilere karşı Müslümanların yapması gereken şey bundan çok daha fazlaydı. Müslümanları bu görevi ertelemeye iten sebep onlardan çok daha büyük, kuvvetli ve inatçı olan bir güçle, ki o da Kureyş'tir, savaş halinde oluşlarıydı. Bu savaş sona erip uygun ortam bulununca, bu mücrimlerin hesap verme günü de yaklaşmıştı. Hayber'e çıkış İbn-i İshak diyor ki, Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye'den döndükten sonra Zilhicce'yi ve Muharrem'in bir kısmını Medine'de geçirdi. Muharrem'in geri kalan günlerinde ise Haybere sefere çıktı. Resulullah Aleyhisselam Hayber seferine çıkmaya niyetlenince cihada sadece gönüllü olarak katılmak isteyenlerin kendisiyle beraber gelmelerini ilan etti. Bunun üzerine sadece ağaç altında kendisine biat eden müminler Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Hayber gazvesine çıktılar. Sayıları 1400 kişi kadardı. Münafıklarsa cihattan geri kalarak Yahudiler hesabına çalışmaya başladılar. Münafıkların reisi Abdullah İbni Übey Hayber Yahudilerine "Muhammed sizinle savaşmak üzere yola çıkmıştır. Dikkatli olun. Ondan korkmanıza gerek yok. Çünkü siz sayı ve araç gereç yönünden ondan üstünsünüz. Muhammedle birlikte olanlar az sayıda düzensiz bir topluluktur. Silahları da çok azdır." diye haber gönderdi. Bu haberi alan Hayber Yahudileri, Kinane İbni Ebi Hukayk'la Havze İbni Kays'ı yardım istemek üzere Gatafan kabilesine gönderdiler. Müslümanlara galip geldikleri takdirde, Hayber'in senelik mahsulünün yarısını kendilerine vereceklerini bildirdiler. Gatafan kabilesi, Hayber Yahudilerinin müttefiklerindendi ve Müslümanlara karşı onlara yardımda bulunurlardı. İslam ordusu Hayber surlarında Müslümanlar sabahında büyük bir hücumun başlayacağı geceyi Hayber yakınlarında geçirmişlerdi. Çünkü Resulullah gece vakti bir düşman üzerine vardığında onlara gece baskını yapmaz sabahı beklerdi. Resulullah burada gecenin sonunda ve alaca karanlıkta sabah namazını kıldı. Sabah olunca Hayber Yahudileri hiçbir şeyden habersiz kazmalarıyla, kürekleriyle tarlalarına çıkmışlardı. Resulullah'ın ordusunu görünce, Muhammed, vallahi Muhammed ve ordusu diye bağırışarak gerisin geriye kalelerine kaçtılar. Resulullah Aleyhisselam, Allahu Ekber, Haribet Hayber, Allah büyüktür, Hayber harab olmuştur. Eğer biz bir kavmin yurtlarına inersek, yola gelmeyenlerin sabahı, ne Kötü Olur buyurdu Savaşa Hazırlanış ve Hayber Kaleleri Geceleyin Resulullah Aleyhisselam Müslümanların şu bayrağını yarın öyle bir kişiye vereceğim ki Allah Hayber'in fethini onunla müyesser kılacaktır O Allah'ı ve Allah'ın Resulünü sever Allah ve Resulü de o kahramanı sever buyurdu bu yüce şerefin kime nasip olacağı bilinmemekle beraber herkes o gece bayrağın kendisine verilmesi ümidiyle sabahlamıştı. Sabah olunca Resulullah Aleyhisselam, Ali İbni Ebi Talip nerededir diye sordu. Ashab tarafından, Ya Resulallah gözlerinden şikayet ediyordu denildi. Resul-i Ekrem, onu bana gönderiniz buyurdu. Bunun üzerine Ali İbni Ebi Talip huzura getirildi. Resulullah Aleyhisselam mübarek tükürüğünü Hazreti Ali'nin gözlerine püskürdü ve dua buyurdu. Hazreti Ali'nin gözleri hemen iyileşti. Sanki evvelce hiç ağrısı yokmuş gibi oldu. Resulullah Aleyhisselam sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali, Ya Resulallah, Hayber Yahudileriyle ''Onlar da bizim gibi Müslüman oluncaya dek savaşacak mıyım?'' diye sordu. Resul-i Ekrem, ''Ya Ali, ağır ol, Hayber sahasına in. Sonra onları İslam'a davet edip, üzerlerine vacip olan İslam umdelerini bildir. Ya Ali, senin bu irşadınla Allah'ın tek bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için kızıl develerden bir sürünün olmasından daha hayırlıdır.'' Buyurdu. Hayber iki kısmı ayrılıyordu. Birinci kısımda beş kale bulunmaktaydı. Naim Kalesi, Sağab İbni Muaz Kalesi, Zübeyir Kalesi, Ubey Kalesi, Nizar Kalesi. Bu kalelerden ilk üçü Ennutat denilen bir bölgedeydi. Diğer ikisinin bulunduğu yere de Eşşak deniliyordu. İkinci kısımdaysa sadece üç kale bulunmaktaydı. El-Kamus Kalesi, bu kale Beni Nadir'den Ebi Hukayk oğullarının kalesiydi. El-Vatih Kalesi, Esselalim Kalesi. Hayber'de bu sekiz kaleden başka kaleler de vardı. Fakat bunlar çok küçük olup diğerleri gibi kuvvetli ve savunmaya elverişli değillerdi. Savaş Hayber'in ilk kısmında cereyan etmişti. Üç kalesi olan ikinci kısım ise savaşçılarının çok olmasına rağmen savaş verilmeden teslim olmuştu. Savaşın başlaması ve Naim Kalesinin Fethi Bu sekiz kaleden Müslümanların ilk hücum ettiği kale Naim Kalesidir. Stratejik bir konuma sahip olup Yahudilerin ilk savunma hattını oluşturduğundan Müslümanlar ilk hücumu bu kaleye yapmışlardır. Aynı zamanda bu kale bin kişiye bedel sayılan Yahudi kahramanı Merhab'ın kalesidir. Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh Müslümanlarla birlikte bu kalenin önüne çıkıp Yahudileri İslam'a davet etti. Yahudiler bu daveti reddettiler. Komutanları Merhab'la birlikte savaş meydanına çıktılar. Merhab savaş meydanına çıkar çıkmaz mübarezeye davet etti. Seleme İbni Ekva diyor ki Hayber'in önüne geldiğimizde komutanları merhab savaş meydanına çıkıp kılıcını sallayarak bütün Hayber ahalisi ben merhabı savaşlar şiddetlenip alevlendiği zaman ortaya atılan çok iyi silah kullanan tecrübeli bir kahraman olarak bilirler dedi. Bunun üzerine amcam amir mübareze için merhabın karşısına çıkarak bütün Hayber ahalisi ben amiri çok iyi silah kullanan ve tehlikelerden hoşlanan bir kahraman olarak bilirler, dedi. Birbirlerine karşılıklı hamle yaptılar. Merhab'ın kılıç darbesi, amcam Amir'in kalkanı üzerine geldi. Amir, aşağıdan bir hamle yaparak Yahudi'yi bacağından vurmak istedi. Fakat kılıcı kısa olduğundan, çok hızlı bir şekilde yaptığı hamle, geri gelerek onu dizinden yaraladı ve bu yarası yüzünden öldü resul Ekrem iki parmağını birbirine yapıştırarak onun hakkında ''Onun için iki ecir vardır.'' buyurdu. Anlaşılıyor ki Merhab bundan sonra tekrar mübareze isteyerek aynı sözlerini tekrarladı. Bu sefer karşısına Ali İbni Ebi Talip çıktı. Seleme İbni Ekva diyor ki hazret Ali mübarezeye çıkınca ''Ben öyle bir kişiyim ki anam beni'' Korkunç ormanların arslanı gibi haydar diye isimlendirmiştir. Herkesin hakkını gerektiği gibi veririm dedi. Merhabın kellesini uçurarak onu tepeledi ve kalenin fethi onun eliyle müyesser oldu. Ali radıyallahu anh Yahudilerin kalelerine yaklaşınca bir Yahudi kale mazgallarından kafasını çıkararak ''Sen kimsin?'' diye sordu. Hz. Ali ''Ben Ali İbn Ebi Talibim'' dedi. Bunun üzerine Yahudi, ''Musa'ya indirilene nail oldunuz'' dedi. Sonra Merhab'ın kardeşi Yasir meydana çıkarak, ''Kim benimle mübareze yapacak?'' diyerek efelendi. Karşısına Zübeyir radıyallahu anh çıktı. Zübeyir'in anası Safiye, ''Ya Resulallah, oğlumu öldürecek'' diyerek telaşa kapıldı. Resul Ekrem aksine oğlun onu öldürecek dedi ve nitekim Zübeyr radıyallahu an Yasiri öldürdü. Naim Kalesi'nin etrafında çok kanlı bir çarpışma oldu. Bu çarpışmada Yahudi savaşçıların çoğu katledildi. Bu yüzden Yahudilerin mukavemeti kırıldı ve Müslümanların hücumunu önleyemez hale geldiler. Bazı kaynaklara göre Müslümanlar şiddetli bir mukavemetle karşılaştılar ve savaş günlerce devam etti. Sonunda Yahudiler daha fazla mukavemet edemeyeceklerini anlayınca bu kaleden Sağb kalesine çekildiler ve böylece Müslümanlar Naim kalesini ele geçirdiler. Saab İbni Muaz kalesinin fethi Saab kalesi kuvvet ve mukavemet bakımından Naim kalesinden sonra ikinci kaleydi. Müslümanlar Ensardan Habbab İbni Münzir radıyallahu anh'in komutasında bu kaleye karşı saldırıya geçtiler. Kaleyi üç gün muhasara altında tuttular. Kuşatmanın üçüncü günü Resulullah aleyhisselam bu kalenin fethinin müyesser olması için özel olarak duada bulundu. İbni İshak'ın rivayetine göre Eslem kabilesinden Beni Sehm Resulullah aleyhisselama gelerek Ya Resulallah ''Biz bütün gücümüzü sarf ettik, fakat elimizden bir şey gelmiyor.'' diyerek özür beyanında bulundu. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz, ''Allah'ım, muhakkak ki sen bunların durumunu en iyi bilensin. Bunların kuvvet ve takatleri yoktur. Benim de onlara yardım hususunda yapabileceğim bir şey yoktur.'' ''Yahudilerin en güçlü oldukları ve en fazla erzak stokladığı bu kaleyi fethetmeyi bizlere müyesser kıl Ya Rabbi'' diye dua buyurdu. resul Ekrem'in bu duasından sonra öğle vakitlerinde aziz ve celil olan Allah'ın yardımıyla Saab İbni Muaz kalesi fetholundu. Hayber'de bu kale kadar erzak stokuna sahip başka bir kale yoktu. Bu duadan sonra Resulullah Aleyhisselam Müslümanları hücuma gönderince Eslemoğulları hücumda başı çektiler. Kale önünde süren şiddetli bir çarpışmadan sonra aynı gün daha güneş gruba ermeden kale fethedildi. Müslümanlar kalenin içinde çok sayıda mancınık buldular. i̇bn İshak'ın rivayetinde zikrolunan bilgilere göre bu savaş esnasında Müslümanlar açlık çekmişler ve bu yüzden merkepleri keserek etleri pişirmek için ateşler üzerine kazanlar yerleştirmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam bu durumu öğrenince onları ehli merkep etlerini yemekten men etti. Zübeyir Kalesinin Fethi Naim ve Sa'b kalelerinin fethinden sonra Yahudiler En-Nutat kalelerinden Zübeyir Kalesine geçtiler. Bu kale bir tepenin üstünde çok sağlam bir kaleydi. Süvari ve piyadelerin bu kaleye ulaşabilmeleri hayli güçtü. Resulullah Aleyhisselam bu kaleyi kuşatma altına aldı ve kuşatma üç gün sürdü. Üçüncü gün Yahudilerden biri gelerek Ey Ebal Kasım! Bu şekilde sen bir ay bile kuşatma yapsan seni umursamazlar. Onların yer altında bir kaynakları vardır. Gece çıkarak sularını oradan içerler Sonra da dönüp kalelerini sana karşı savunurlar. Çünkü açlık ve susuzluk çekmezler. Eğer onların suyunu kesecek olursan, o vakit çöle çıkmaya mecbur kalırlar, dedi. Yahudinin bu haberi üzerine, Resulullah Aleyhisselam onların suyunu kesti ve kale içerisindeki Yahudiler dışarı çıkıp savaşmak zorunda kaldılar. Çok büyük bir hırs ve şiddetle savaştılar. Bu savaşta, Müslümanlardan bir grup şehit oldu. Yahudilerden de yaklaşık 10 kişi öldürüldü ve sonunda Resulullah Aleyhisselam bu kaleyi de fethetti. Ubey Kalesinin Fethi Zubeyr Kalesinin fethinden sonra Yahudiler Ubey Kalesine geçerek burada istihkam yapmaya başladılar. Müslümanlar bu kaleyi de kuşatma altına aldılar. Yahudilerden iki kahraman ardarda meydana çıkarak mübareze istediler. Bunların karşısına çıkan Müslüman kahramanlar bu Yahudileri katlettiler. İkinci Yahudi mübarezi katleden kişi meşhur Ebu Ducane Semmak İbni Harşe El Ensari idi. Ebu Ducane bu Yahudi'yi öldürdükten sonra kaleye hücuma geçti. Onunla birlikte İslam ordusu da hücuma kalktı. Savaş yaklaşık bir saat devam ettikten sonra kaleye girildi. Bunun üzerine Yahudiler, Nutaat denilen birinci bölgenin son kalesi olan Nizar Kalesi'ne sığındılar. Nizar Kalesi'nin Fethi Bu kale, Hayber'in birinci kısmının en sağlam kalesiydi. Yahudiler, Müslümanlar ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler, burayı ele geçiremezler düşüncesiyle gayet emindiler. Bu yüzden diğer kalelerde yaptıkları gibi kadınları ve çocukları kaleden çıkartmaya lüzum görmediler. Müslümanlar bu kaleyi çok süratli bir şekilde kuşatma altına aldılar. Yahudilere karşı çok şiddetli hücumlar yaptılar. Fakat kale yüksek bir dağın tepesinde ve çok sağlam bir yapıda olduğu için bir türlü kaleye giremiyorlardı. Yahudiler de kalenin dışına çıkarak Müslümanlarla çarpışmaya cesaret edemiyorlardı. Fakat Müslümanları ok yağmuruna tutup, mancınıklarla taş yağdırmak suretiyle müthiş bir savunma yapıyorlardı. Nizar Kalesi'nin bu savunması Müslümanları zor durumda bırakınca, Resulullah Aleyhisselam mancınıkların kurulmasını emretti. Müslümanlar bu mancınıkları kullanmak suretiyle, Kale surlarında gedikler açtılar ve bu gediklerden kaleye girdiler. Kale içerisinde çok şiddetli bir savaş oldu. Neticede Yahudiler büyük bir yenilgiye uğradılar. Çünkü bu kaleden diğer kalelere çekilmeye imkan bulamamışlardı. Sadece kaçabilenler kaçmış, kadınlarını ve çocuklarını Müslümanlara bırakmışlardı. Bu zorlu kalenin fethedilmesiyle Hayber'in birinci kısmı tamamen fethedilmiş oldu. Yani Nutat ve Şak bölgeleri Müslümanların eline geçti. Şak bölgesinde bir takım küçük kaleler vardıysa da Nizar kalesinin fethinden sonra Yahudiler bu küçük kaleleri de boşaltıp Hayber'in ikinci kısmına sığındılar. Hayber'in ikinci kısmının fethi. Nutat ve Şak bölgeleri fethedildikten sonra. Resulullah Aleyhisselam, El-Ketibe adıyla maruf olan ikinci kısma, Vatih ve Selalim kalelerine yöneldi. Nutaat ve Şak bölgesinden kaçıp gelen Yahudiler, bu kalelere sığınmışlar ve çok mükemmel bir şekilde istihkam yapmışlardı. Megazi ehli, bu üç kalenin herhangi birinde savaş olup olmadığı hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. İbni İshak'ın rivayetlerine göre, Kamus Kalesi'nin fethedilmesi için savaşıldığı kesindir. Hatta bu kalenin teslim olma çağrısı ve anlaşmaları olmaksızın, doğrudan doğruya savaşla fethedildiğini beyan etmektedir. Vakıdî ise, bu kısmın üç kalesinin de anlaşma yoluyla alındığını beyan etmektedir. Kamus Kalesi, savaştan sonra yapılan bir anlaşmayla Müslümanlara teslim edilmiş olabilir. Fakat diğer iki kale, savaş olmaksızın Müslümanlara teslim olmuştur. Her halükarda Resulullah Aleyhisselam El-Ketibe adıyla anılan ikinci kısma gelince büyük bir kuşatma başlatmış ve bu kuşatma tam 14 gün sürmüştür. Bu müddet içerisinde Yahudiler kalelerinin dışına çıkamamışlardır. Resulullah Aleyhisselam'ın mancınıkları kurmaya niyetlendiğini görünce helak olacaklarını anlamışlar ve Resulullah Aleyhisselam'dan barış istemişlerdir. Barış Antlaşması İbni Ebi Hukayk Resulullah Aleyhisselam'a haber göndererek görüşmek istediğini bildirdi. resul Ekrem de bunu kabul etti ve görüşme yapıldı. Görüşme sonucu varılan antlaşma mucibince Yahudilerin kalelerinde bulunan savaşçılar öldürülmeyecekler, kadınlarını ve çocuklarını alıp Hayber topraklarını terk edeceklerdi. Bütün topraklarını, mallarını, sarılarını ve beyazlarını yani altınlarını ve gümüşlerini, takılarını, bineklerini ve silahlarını Müslümanlara bırakıp sadece üzerlerindeki elbiselerle çekip gideceklerdi. Görüşmeden sonra Resulullah Aleyhisselam, ''Eğer benden bir şey gizlerseniz antlaşma mucibince Allah ve Rasulünün üzerine olan zimmetiniz düşer yani anlaşma bozulur.'' dedi. Bu şartlar üzerine Yahudiler Müslümanlarla musaleha yaptılar ve kalelerini Müslümanlara teslim ettiler. Böylece Hayber'in tümü fethedilmiş oldu. Antlaşmayı bozmasından dolayı İbn Ebi Hukayk'ın öldürülmesi. Söz konusu antlaşmaya rağmen İbn Ebi Hukayk birçok malı ve Beni Nadir Medine'den çıkarıldıktan sonra Huyey İbn Ahtab'ın Hayber'e taşımış olduğu mücevherlerini gizlemişti. i̇bn İshak diyor ki, Resulullah Aleyhisselam, Kinane i̇bn Rabi'ye gelerek, Beni Nadir'in hazinesini sordu. Kinane, hazinenin kendisinde olduğunu inkar etti ve yerini bilmediğini söyledi. Bu sırada Yahudilerden biri gelerek, onu her gün öğle vakitleri bu harabenin etrafında dolaşırken görüyorum, dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, kinaneye dönerek, ''Eğer onu senin yanında bulursak, seni öldürmemize razı olur musun?'' diye sordu. Kinane, ''Evet razıyım.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, harabeliğin kazılmasını emretti. Harabelik kazılınca, hazinenin bir kısmı orada bulundu. Resulullah Aleyhisselam, kinaneden hazinenin geri kalan kısmını sordu. Kinane onların yerini söylememekte direndi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam onu Zübeyir radıyallahu anh'e doğru iterek ağzından laf alana kadar ona işkence et buyurdu. Zübeyir bir sopayla Kinane'nin göğsüne vurmaya başladı. Kinane ölecek duruma geldi. Yine bir şey söylemedi. Sonra Resulullah Aleyhisselam onu Muhammed İbni Seleme'ye itti. Muhammed İbni Selem'e boynunu vurmak suretiyle Kinane'yi hemen orada öldürdü. Ganimetlerin Paylaştırılması Resulullah Aleyhisselam bütün Yahudileri Hayber'den çıkartmak istedi. Yahudiler resul Ekrem'e müracaat ederek, ''Ey Muhammed, bize müsaade buyurun. Bu topraklarda biz çalışalım ve biz ekim yapalım. Bu işi biz senden daha iyi yaparız.'' dediler. Gerçekten de Resulullah ve ashabının hem işi yapacak adamları hem de bu işi ayıracak vakitleri yoktu. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselam Yahudileri mahsulün yarısına ortak etmek suretiyle çalışmalarına izin verdi. Resulullah Aleyhisselam her sene mahsul zamanı Abdullah İbni Revaha'yı Hayber'e gönderirdi. İbni Revaha da mahsulü iki eşit kısma ayırırdı. Bir kısmını Yahudilere bırakır, öbür kısmını da Medine'ye getirirdi. Hayber arazisi ganimet olarak tam 36 parçaya bölündü. Her parça 100 paya ayrıldı. Yani tam 3600 paya ayrıldı. Resulullah ve Müslümanlar için bu payın yarısı yani 1800 pay ayrıldı. Resulullah'a düşen pay, Müslümanlardan herhangi birine düşen pay kadardı. Geri kalan 1800 pay da Müslümanların dar zamanlarında kullanılmak üzere beytül Beytülmal'e bırakıldı. Ganimetin 1800 paya ayrılması Allah'ın Hudeybiye seferine katılan Müslümanlara bir ikramıydı. Hudeybiye'ye katılan Müslümanlar tam 1400 kişiydiler. Beraberlerinde 200 tane de binek atı vardı. Her binek için iki pay ayrılarak danimet 1800 paya bölündü. Böylece süvarilere üç pay, piyadelere de bir pay verildi. Hayber gazvesinde iki tarafın verdiği ölüler. Hayber savaşlarında Müslümanlardan 16 kişi şehit oldu. Bunlardan dördü Kureyş, biri Eşca, biri Eslem, biri Hayber ehlinden, diğerleri ise Ensar'dandı. Yahudilerdense tam 93 kişi öldü. Fedek Fedek, Medine'ye iki günlük mesafede bir köydü. Ahalisi Yahudi'ydi. Resulullah Aleyhisselam Hayber'in muhasarası sırasında Fedek Yahudilerini İslam'a davet için Muhaysa İbni Mesud radıyallahu anh'i gönderdi. Fedek Yahudileri bu davete icabette tereddüt edip zaman geçirmeye çalıştılar. Allah-u Teala Hayber'in fethini Müslümanlara müyesser kılınca, Fedek Yahudilerinin kalbine korku düştü. Fedekliler, reislerini Rasul-i Ekrem'e göndererek, bütün Fedek toprakları Rasulullah'ın olmak üzere Hayber'de olduğu gibi, yarıcılıkla yerlerinde bırakılmalarını arz ettiler. Rasulullah Aleyhisselam, onların bu dileklerini kabul buyurup, bir musalahaname aktettirdi. Fedek, Sul ile fethedildiğinden bunun tamamı fey olarak taraf ilahiden Resul Ekreme ihsan edildi. Vadil Kura. Resulullah Aleyhisselam Hayber dönüşü Vadil Kura'ya uğradı. Vadil Kura bir Yahudi nahiyesiydi. Burada Yahudilerin harp hazırlığı yaptıklarını ve etrafındaki Araplardan yardım talebinde bulunduklarını gördü. Müslümanlar vadil kura önlerine inince, Yahudiler onları ok yağmuruna tuttular. Orada Resulullah Aleyhisselam'ın kölesi Muduam katlolundu. Ashab, cennet ona mübarek olsun dediler. Peygamber Aleyhisselam, Hayır, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Hayber günü ganimetlerin içinden almış olduğu ince kadifeden libaz, onun üzerinde alevlenecektir buyurdu. Dipnot Bu hadisten mudamın bu libası ganimetlerin arasından Müslümanlardan habersiz olarak aldığı anlaşılmaktadır. Sonra Resulullah Aleyhisselam ashabını Yahudilere karşı savaşa hazırlayarak onları saf düzenine soktu. Sancağını Sa'd İbni Ubade'ye verdi. Habbab İbni Münzir Sehl İbni Hanif ve Abbad İbni Bişre birer bayrak verdi. Yahudileri önce İslam'a davet etti. Fakat Yahudiler bu davete icabet etmeyip savaşa başladılar. Yahudilerden biri savaş meydanına çıkarak mübareze istedi. Karşısına Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh çıktı ve onu katletti. Sonra bir Yahudi daha çıktı. Zübeyir onu da öldürdü. Sonra bir başka Yahudi daha çıktı. Onun karşısına da Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh çıktı ve onu öldürdü. Bu şekilde Yahudilerden tam 11 kişi öldürüldü. Yahudilerden her biri öldürüldüğünde Müslümanlar Yahudileri tekrar İslam'a davet ediyorlardı. Namaz vakti geliyor, Resulullah aleyhisselam ashabına namaz kıldırıyor ve ve sonra Yahudileri tekrar İslam'a davet ediyordu. Böylece muhasara dört gün devam etti. Dördüncü günün sabahı güneş henüz bir mızrak boyu yükselmemişken, Müslümanlar bütün güçleriyle yüklenerek kaleyi fethettiler ve Yahudilerin malları ve servetleri Müslümanlar tarafından ganimet olarak alındı. Resulullah Aleyhisselam vadil kurada dört gün kalarak Aldığı ganimetleri ashabı arasında pay etti. Arazi ve hurmalıkları da mahsulün yarısı kendilerine ait olmak üzere çalışmaları için Yahudilere bıraktı. Teyma Hayber, Fedek ve Vadil Kur'an'ın Müslümanlara teslim olduğu haberi, Teyma Yahudilerine ulaşınca, Teyma Yahudileri hiçbir mukavemet göstermeden Müslümanlara elçi göndererek sulh talebinde bulundular. Resulullah Aleyhisselam onların bu talebini kabul etti, mallarını onlara bıraktı ve kendilerine şöyle bir yazı gönderdi. Bu kitap Allah'ın Resulü Muhammed'den Adiya oğullarınadır. Bundan böyle Müslümanların zimmetinde zımmi olacaklar ve cizye ödeyeceklerdir. Bundan böyle Müslümanlara düşmanlık yapmayacaklar ve yurtlarından çıkarılmayacaklardır. Gündüzleri dost doğru çalışacak, geceleri de huzur içinde yatacaklardır. Resulullah Aleyhisselam'ın bu mektubunu Halid İbni Said Radıyallahu Anh yazmıştır. Medine'ye dönüş. Bu fetihlerden sonra Resulullah Aleyhisselam bulunduğu yerden Medine'ye dönmek üzere akşamleyin yola çıktı. Gece geç vakitlerde istirahat etmek için mola verdiler. Resul Ekrem Hazreti Bilal'i nöbetçi olarak bıraktı. Fakat Bilal radıyallahu an aşırı yorgunluğa dayanamayarak devesine yaslanmış bir vaziyette uykuya daldı. İçlerinden hiç kimse sabah namazına kalkamadı. Güneş yükselmiş tepelerine vurmuştu. İlk uyanan Resulullah aleyhisselam oldu ve Müslümanlar bu vadiden çıkarak başka bir mevkide sabah namazlarını kaza ettiler. Bu rivayetin başka bir seferde olduğu da söylenmektedir. Hayber savaşları tafsilatı ile gözden geçirilince Peygamber Efendimizin Medine'ye dönüşünün Hicri 7. yılın Safer ayının sonlarında veya Rabiul Evvel'in başlarında olduğu anlaşılmaktadır. Esvet er-Ra'i İbn İshak diyor ki: Bana ulaşan haberlere göre Esvet er-Ra'i ile ilgili olay şöyledir. Resulullah Aleyhisselam Hayber kalelerinden bazılarını kuşattığında Esved sürüyle birlikte Resulullah'ın yanına geldi. Esvet, Yahudilerden birine çobanlık yapıyordu. Resulullah'a hitaben, ''Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat.'' dedi. Resulullah da kendisine İslam'ı anlattı ve Esvet Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselam hiç kimseyi küçük görmez ve herkese fark gözetmeksizin İslam'ı anlatır ve tebliğ ederdi. Esvet Müslüman olduktan sonra, ya Resulallah, ben bu sürünün sahibinin yanında ücretli işçi olarak çalışıyordum ve bu sürü bana emanettir. Şimdi ben bu sürüyü ne yapayım diye sordu. resul Ekrem, onları etraflarına taş atarak geri çevir. Onlar sahiplerine dönerler buyurdu. Bunun üzerine Esvet, yerden bir avuç taş alarak koyunları geri çevirdi. Bir yandan da sahibinize geri dönün. Vallahi ben sizi kesinlikle sahiplenemem diyordu. Sürü toplu halde geri dönüp sanki kendilerini biri yönlendiriyormuş gibi kaleden içeri girdi. Esvet de Müslümanlara katılarak Yahudilere karşı savaşmaya başladı. Bu sırada mancınıkla atılan bir taş kendisine isabet etti ve şehit oldu. Daha henüz Allah için bir rekat namaz bile kılamamıştı. Resulullah Aleyhisselam, Esved'in cesedini getirerek arka tarafa koydu ve Esved'in naaşını üzerindeki örtüyle örttü. Resulullah Aleyhisselam ona doğru yöneldi. Yanında da Ashab-ı Kiram'dan birkaç kişi vardı. Sonra birdenbire ondan yüz çevirdi. Ashab-ı Kiram, ''Ya Resulallah, niçin ondan yüzünü çevirdin?'' diye sordular. resul Ekrem, ''Şu anda yanında Hurilerden iki zevcesi var da onun için yüzümü çevirdim.'' buyurdu. İbn-i İshak diyor ki, ''Abdullah İbn Ebi Nuceyh kendisine şöyle söylendiğini bana bildirmişti. Bir mümin isabet alıp şehit olduğu zaman, Huril Ayn'dan olan iki zevcesi onun yanına gelir ve o şehidin yüzüne bulaşan tozu toprağa temizleyerek, Allah senin yüzünü topraklandıranın yüzünü topraklandırsın, seni katledeni katletsin diye duada bulunurlar. Haccac İbni İlad Esselami, İbni İshak diyor ki, Hayber olunduğu zaman Haccac İbni İlad, Resulullah Aleyhisselam'la görüşmeye gelmiş ve Müslüman olmuştu. Sonra Haccac Resulullah Aleyhisselam'a, Ya Resulallah! Mekke'de, Mekke tüccarlarında ve karım Ebi Talha kızı Ümmü Şeybe'nin, Haccac'ın bu kadından Mu'raz İbni Haccac isminde bir oğlu vardı, yanında bir miktar malım vardır. Bana izin buyurun, gidip mallarımı toplayayım dedi. Resulullah Aleyhisselam kendisine izin verdi. Haccac, Ya Resulallah, malımı toplayabilmem için onlara bazı yalanlar söylemem gerekir dedi. resul Ekrem, ''Söyle, beis yoktur.'' buyurdu. Haccac diyor ki, ''Huzuru saadetten çıkarak yola koyuldum. Mekke'ye yaklaştığımda, seniyet Beyza mevkiinde bazı Kureyşlilerin haber beklediklerini gördüm. Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber'e yürüdüğü haberi onlara ulaşmıştı. Kureyşliler, Hayber'in bir Yahudi beldesi ve Hicaz'ın en verimli ve kuvvetli bir nahiyesi olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden, Resulullah'ın ne yaptığını merak ediyor ve gelip geçen yolculardan haber almaya çalışıyorlardı. Beni gördüklerinde, işte Haccac İbni İlat, vallahi bunun bir şeylerden haberi vardır dediler. Benim Müslüman olduğumu bilmiyorlardı. Bana ya Eba Muhammed, Muhammed'le adamlarının Hayber'e yürüdüğü haberi bize ulaştı. Bildiğin gibi Hayber bir Yahudi beldesidir ve Hicaz'ın en güzel nahiyesidir. ''Neticeden haberin varsa bize de anlat.'' dediler. ''Bu haber bana da ulaştı ve sizi çok sevindirecek haberlerim var.'' dedim. Devemin yanına yaklaşıp benimle birlikte yürümeye başladılar ve e ee, ya Haccac anlat bakalım.'' dediler. Ben de öyle bir hezimete uğradı ki şimdiye dek duyulmamıştır. Muhammed esir edildi, ashabı da katledildi. Sonra Yahudiler ''Onu öldürmeyelim.'' Mekke'ye gönderelim, onlar kendi aralarında öldürsünler. Muhammed'in zarar verdiği insanlar da onun ölümünü görsünler, dediler, dedim. Kureyşliler bu haberi duyar duymaz hemen koşarak bağıra bağıra Mekke ahalisine duyurmaya başladılar. Beklediğiniz büyük haber geldi. Muhammed Yahudiler tarafından size takdim edilecek ve sizin aranızda öldürülecektir diye bağırıyorlardı. ''Ben, Mekke'deki alacaklılarımdan mallarımı toplamama yardım edin. Çünkü bir an önce bütün tacirlerden evvel Hayber'e gidip, yenik düşen Muhammed ve ashabından faydalanmak istiyorum.'' dedim. Kureyşliler o ana kadar gördüğüm en kısa zamanda bütün mallarımı topladılar. Sonra karımın yanındaki malları almaya geldim. Karıma ''Çabuk malları hazırla.'' ''Bütün tacirlerden önce Hayber'e varıp satış yapmak istiyorum.'' dedim. Haccac diyor ki, ''Bu arada haberi işiten Abbas İbni Abdülmuttalip bulunduğum yere gelmiş ve yanıma kadar yaklaşıp tepeme dikilmişti. Bu sırada ben tacirlerden birinin çadırındaydım.'' Abbas, ''Ey Haccac, getirmiş olduğun bu haberin mahiyeti nedir?'' diye sordu. ''Sana söyleyeceklerimi gizleyebilir misin?'' diye sordum. ''Evet gizlerim.'' dedi. ''Şimdilik bekle. Kimsenin olmadığı bir yerde sana anlatırım. Gördüğün gibi şu anda mallarımı toplamakla meşgulüm.'' dedim. Bunun üzerine Abbas yanımdan ayrıldı. Mekke'de bana ait olan bütün her şeyi toparlayıp yola hazırlandıktan sonra Abbas'ı buldum. ''Ey Eba Fazıl, şimdi sana anlatacaklarımı iyi muhafaza et.'' Çünkü Kureyşlilerin beni yakalamalarından korkarım. Ben gittikten üç gün sonra istediğine her şeyi anlatabilirsin dedim. Abbas tamam anlat dedi. Ben Allah'ın adına yemin ederim ki kardeşinin oğlunun Hayber Meliki'nin kızına Safiye binti Huyey damat olduğunu gördüm. Hayber'i fethetti ve Hayber'in içindeki bütün mallara ile birlikte sahip oldu.'' dedim. Abbas, ''Ne diyorsun ey haccaç?'' diyerek hayretini gizleyemedi. Ben, ''Vallahi durum budur. Söylediklerimi kimseye anlatma. Ben de Müslüman oldum. Mekke'ye sadece mallarımı toplamak gayesiyle geldim. Çünkü Müslüman olduğumu öğrenselerdi mallarımı kurtaramazdım. Ben üç günlük yolu kat ettikten sonra durumu açığa çıkarabilirsin. Hiç merak etme.'' ''Mutmayın ol, kardeşinin oğlu çok iyi bir durumdadır.'' dedim. Haccac sözüne devam ederek diyor ki, ''Aradan üç gün geçtikten sonra Abbas en güzel elbiselerini giyip, en güzel kokuları sürünerek elinde asasıyla Kabe'ye varıp tavafa başlamış.'' Kureyşliler onu bu vaziyette görünce, ''Ey Eba Fazıl, vallahi bu kadar büyük bir musibete ancak seninki kadar sabır gösterilir.'' demişler. Abbas radıyallahu anh, Hayır, vallahi düşündüğünüz gibi değildir. Muhammed, Hayber'i fethetmiş ve Hayber Meliki'nin kızına damat olmuştur. Hayber'in bütün malları da kendisiyle ashabının olmuştur, demiş. Müşrikler, bu haberi sana kim getirdi, diye sormuşlar. Size haber getiren kişi getirdi. Malını toplamak için buraya geldi. O Müslümandı, fakat sizin haberiniz yoktu. Sonra da Muhammed ve ashabına katılmak için gitti demiş. Bunun üzerine müşrikler, Ey Allah'ın kulları! Allah düşmanı bizi aldatıp kaçtı. Vallahi eğer onun böyle olduğunu bilseydik, başına çok büyük işler getirirdik demişler. Haccac sözüne devam ederek diyor ki, Müşrikler bu haberi alınca durmadan arkamdan sitem edip bela yağdırmışlar. Abdullah İbni Revaha ve Cabbarın Hayber ahalisinin mahsullerini taksimi. İbni İshak diyor ki, Abdullah İbni Ebi Bekrin bana anlattıklarına göre, Resulullah Aleyhisselam her sene mahsul zamanı Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh'i Hayber'e gönderir, Abdullah mahsulü iki eşit kısmı ayırır, yarısını Yahudilere bırakır, yarısını da Müslümanlara getirirdi. Paylaştırma yapılırken Yahudiler itiraz edip, ''Bizim payımıza daha az ayırdın.'' derlerse Abdullah, ''İsterseniz bu pay sizin, ötekisi ise bizim olsun. İstediğiniz kısmı alın.'' derdi. O zaman Yahudiler, ''İşte yeryüzü ve gökler bu adalet üzerine kurulmuştur.'' derlerdi. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh, Muğte gazvesinde şehit olduktan sonra onun bu vazifesini Beni Seleme'den, Cabbar İbni Sahr üstlendi. Bu sıralarda Müslümanlar, Yahudilerin davranışlarından şikayetçi değildiler. Ta ki Yahudiler, bir gün İbni Harise'nin kardeşi, Abdullah İbni Seh'le düşmanlık edip, bu olayla Resulullah'ı ve Müslümanları itham edene kadar. Hazreti Ömer zamanında, Yahudilerin Hayber'den çıkarılması. İbni İshak diyor ki, İbn Şihab-e Zühriye, Resulullah Aleyhisselam'ın Hayber Yahudilerine hurmalıklarını nasıl verdiğini sordum. Hurmalıkları onlara haraç almak suretiyle mi teslim etmişti yoksa başka bir zarurete binaen mi hurmalıklar Yahudilere bırakılmıştı? i̇bn Şihab bu soruyu bana şu şekilde açıkladı. Resulullah Aleyhisselam Hayber'i uzun bir savaştan sonra kuvvet kullanmak suretiyle ele geçirdi. Hayber, aziz ve celil olan Allah'ın Resulullah Aleyhisselam'a bahşettiği bir ganimetti. Resulullah Aleyhisselam bu ganimeti Müslümanlar arasında pay etti. Savaştan sonra Hayber ahalisinden sağ kalanlar, Hayber'den çıkmak için harekete geçtiler. Resulullah Aleyhisselam onları çağırarak, Eğer isterseniz araziyinizi size veririm ve mahsulde yarı yarıya ortak olarak çalışırsınız. Bu şekilde burada kalmanıza müsaade ederim buyurdu. Yahudiler de bu şartı kabul ederek kaldılar ve bu sistem üzere çalışıyorlardı. resul Ekrem her yıl mahsulü taksim etmek için Abdullah İbni Revaha'yı gönderirdi. Abdullah İbni Revaha da bu işi hak ve adaletle icra ederdi. Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekir aynı sistemi devam ettirdi. Hz. Ebu Bekir'in vefatından sonra da Hz. Ömer hilafetinin başlangıcında bu sistemi devam ettirdi. Sonra Hz. Ömer'e Resul-i Ekrem'in ölüm döşeğinde söylemiş olduğu ''Arap yarımadasında iki din bir arada bulunamaz'' sözü ulaştı. Hz. Ömer bu hadisin doğru olup olmadığını araştırdı ve neticede hadisin doğru olduğu kesinlik kazanınca Yahudilere bir elçi göndererek ''Aziz ve celil olan Allah sizi çıkartmamız için izin vermiştir.'' Resulullah'ın Arap Yarımadası'nda iki din bir arada bulunamaz sözü bana ulaşmıştır. Yahudilerden her kim Resulullah Aleyhisselam'la bir muahede yapmışsa getirsin ben de onu tenfiz edeyim. Resulullah Aleyhisselam'la aralarında muahede olmayanlar da çıkmaya hazırlansınlar demiş ve Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselam'la muahede yapmamış olan Yahudileri Arap Yarımadası'ndan çıkartmıştır.